Düşün bir kere, Miss Polly ile yaramaz bir çocuk. <gülüyor> oh, hiç aklıma getirme Timothy. Vay vay vay. Bak işte trenin sesi duyuldu. Aa, Timothy, Miss Polly bizi göndermekle pek haksızlık etti. Haksızlığı filan boş ver şimdi sen. <gülüyor> Çıkanları gözden kaçırmayalım. Sen o başa koş. Ben de bu taraftan çıkanlara bakayım. Hadi durma. Olur olur.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 nat'la sürekli oyunun ilk bölümünü dinlediniz.